من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في السلام عليكم بعد Değerli arkadaşlar... ...İmam Ebu Zekeriya... ...Yahya El Nevevi... ...Rahimahullah'ın... riyad Salihin adlı eserini okumaya devam ediyoruz. İmam El aslında adı Muhyiddin. Muhyiddin. Ancak kendisi... ve Rahimahullah. Kendisi bu ismin söylenmesinden hoşlanmıyor. Muhyiddin isminden. Neden hoşlanmıyor? Yok, ondan dolayı değil. <gülüyor> Aleyküm selamun Muhyiddin ismi arkadaşlar Manasar ve Muhyiddin dinin, din, dini dini ihya eden. Ya. Dini ihya eden demek. Aynı Nasuruddin gibi. Dine yapan yardım. yardım eden gibi. Bu isimler bu isimlerde teskiye olduğu için ne demek tezkiye olduğu için evet. kişinin kendisini öv, övgü olduğu için bu tür isimlerin kullanılması ne değil? Hoş. Değil. Çocuklara bu şekilde muhiddin, nasuridin gibi isimleri koymak da doğru değil. İmamüleymi rahimallah da kendisine muhiddin denilmesinden nefazmış, Hoşlanmazmış. Aynı şekilde Şekalbaninin de kendisine nasuridin denilmesinden hoşlanmadığı ne yapıyor? Aktarıyoruz. Bunu da öyle bir hayretli olarak sizlere aktaralım. Geçen hafta en son hangi babı almıştık? var mı? Uzunca bir bab başlığımız vardı. Allahumme bi'l-ihsan. Babul mübâderet ilal hayrat. Babul mübâderâ ilal hayrat. Onu bitirdik, değil mi? İyilik yapmaya, hayır işlemeye acele acele etme, tezdanına. Onu aldık. En son neydi? Aldığımız en son bak. En son hangi en son aldığımız bak? Babul tefekkür. Onu Onu, onu şerik mi? Mücahide. Doğru. Babul müda Babul hayrat. Evet, babın devamı neydi? Mücâhede. Ve hasbu وَحَصْتُوا مَنْ تَوَجِّهَا لِقَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالَ عَلَيْهِ بِالْجِدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدُ İyilikler yapmaya teşvik etmek ve bu yola teveccüh etmiş, iyilik yapmaya teveccüh etmiş, yönelmiş kimseleri bu yolda seyretmelerine yapmak? Teşvik. teşvik etmek, onları bu şekilde yönlendirmek ve bu konuda tereddüt etmemelerini onlara tavsiye edip ciddi olmalarını söylemek. Böyle uzunca bir baktı. Yani açıklamıştık, geçen hafta söylemiştik. Hayırda yarışmak lazım. Hayırda tez davranmak lazım. Geç kalmamak lazım. Geri çekilmemek lazım. Aleyküm selam. Bu baktan da bu derslere geç kalmamak lazım. Onu da söyleyelim. Saat 9'dan sonra gelen arkadaşlarımızı bundan sonra cezalandıracağız. Kitab-ı Tevhid dersini 9-15. Avrupa'daki, Hollanda'daki arkadaşlar için... 9.15'te başlatıyoruz. Ama Riyad-ı Salih'in 9'da şu anda devam edeceğiz 9 için. 9 olarak. Konuyla ilgili hadislere değinmiştik. Bazı hadislere değinmiştik. En son hangi hadis almıştık? Hatırlayanınız var mı? Kaçıncı hadisi almıştık? En son dördüncü hadisi almıştık herhalde. Ondan sonra beşinci hadiste Durmuştu, kalmıştık. Beşinci hadisten itibaren devam edelim. İmam Nevi Enes Radıyallahu Anh'un Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet ettiği şu, şu hadisi bizlere naklediyor. Diyor ki Enes Radıyallahu An Nebi Aleyhissalatu Vesselam bir defasında "Aha ve seifan Uhud." Nebi Aleyhissalatu Vesselam Uhud savaşında ne yaptı? Eline bir kılıç aldı. Ve şöyle buyurdu. ''Men يأخذ مني هذا. ''Men يأخذ مني هذا? Bu kılıcı benden kim alabilir? Yani hakkıyla kim alabilir? Kim almak ister? Bu kılıcı alıp hakkını verecek olan var mı aranızda? Bu manada soruyor Aleyhisselam. Fa basatu eydihum. <gülüyor> Sabahlar ne yapıyorlar? Ellerini hemen uzatıyorlar ki kılıcı her biri kendisi almak istiyor. Kullu <gülüyor> insani minhum yekul ana ana Sahabedeki hayrı olan hırsa bakın. Her biri <gülüyor> diyor ki ana ana Her biri ki ana ana ben, ben istiyorum yani. Ben alacağım o kılıcı. Kale fe men yekuluhu bi hakkihi vesselam diyor ki fe men yekuluhu Bu kılıcı hakkıyla kim alacak? Kim hakkını vererek, eda ederek bu kılıcı kullanacak? Ve ah Cemal o demin biraz önce elini uzatan ben ben diyen insanlar ne yaptı? Geri adım attılar, geri çekildiler. Çünkü bir şeyin hakkını vermek, emaneti alıp o emanetin hakkını vermek önemli şeyler arkadaşlar. Yani minin, minin vermiş olduğu sözünün arkasında durması önemli biliyorsunuz. Önemli bir husus. Bu yüzden aleyhisselatü vesselam sorunca hemen evet. يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ Bunu hakkıyla kim alacak? Hakkıyla bunu kim alır? diye sorduğunda ne yapıyor? Hemen herkes verilecek görevin veya verilecek sözün ağırlığını hissederek ciddiyetini gözler önünde tutarak geri çekiliyor. فَقَالَ Abu دُجَانَ رَضِيَ اللّهُ Hemen Ebu Ducan radıyallahu anh öne atılıyor. Diyor ki اَنَا اَخُضُهُ بِحَقِّهِ اَنَا اَخُضُهُ بِحَقِّهِ Bu kılıcı ey Allah'ın Resulü ben hakkıyla alırım. Yani bu kılıcın hakkını ben ne yaparım? Veririm. Yani ölümüne ne demek kılıcı hakkıyla almak? Ölüm. Biraz sonra meydana gelecek. Müşriklerle, Mekkeli müşriklerle savaş yapacağımız o meydanda bu kılıçtan ne yapacağım? Ölene dek savaşacağım. Ebu Ducan'a diyor ki, ben alırım Ey Allah'ın Resuluhu'nu. فأخذه. Ebu Ducan'a radıyallahu anh bu kılıcı alıyor. Fe felakabihi hamel müşrikin Ve bu kılıçla ne yapıyor? Müşriklerin kafalarını Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ne yaptı? Ki. Enes kafalarını yardı. Kafalarını darbeler indirdi. Burada da gördüğünüz üzere sahabeler hayra karşı hayara yönelik geri bir adım atmamışlar, geri durmamışlar. Konuyla ilgili bir teşvik olunca aleyhissalatü mesela onlar teşvik ediyor. Kim alacak bu kılıcı diyor. Halbuki ey falanca sen bu kılıcı al ve savaşa da gir diyebilir. Ama ne yapmak için? Sahabeleri salih amele teşvik etmek için böyle bir metot, böyle bir yol izliyor. Hemen diğer hadisimize geçelim. Hani İbn-i Hani Zübeyri ibn bin Adi kal, eteyna Enes'e bin Malik Zübeyri bin Adi diyor ki Enes bin Malik'e geldik radıyallahu anh tabi Enes radıyallahu anh Nebi vesselamın yanında küçük yaştan itibaren hizmet etmiş bir sahabe annesinin gelip Peygamberimizin hizmetine verdiği Medine'de hizmetine verdiği bir sahabe ve sahabeler, Nebi Aleyhissalatu vesselamın kendisine uzun ömür vermesi ve bol mal vermesi ve bol çok evlat vermesi, zürek vermesi doğasında bulunduğu ve bu doğanın kabul olduğu bir sahabe. Enes i̇bn Malik. Uzun bir süre yaşamış. Baya da bir zengin olmuş. Ve aynı zamanda da baya bir çoluk çocuğu olmuş bir insan. Aleyhisselatü Vesselam'ın doğasına mazhar olmuş. Hakkında doğasının kabul olduğu kimselerden bir tanesi. Tabi sahabelerin arasında uzun yaşayanlardan olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminden sonra hatta sahabenin büyüklerinin vefat ettikten sonra vefat etmesinden sonra meydana gelen vuku bulan ihtilafları fitneleri görmüş bir sahabe. Görmüş bir kimse. İnsanları o konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavsiye ettiği yola yönlendirmiş bir kimse. Çünkü o dönemde de insanlar konuyla ilgili başlarına gelen bir mesele geldiğinde, bir problemle karşılaştıklarında hemen oturup ne yapmıyorlar? Kendi kafalarına göre bir içtihat etmiyorlar. Hemen şöyle bir kafalarını kaldırıp çevrelerine, sağlarına, sollarına bakıyorlar. Ashab'tan kim var? Peygamberi görmüş, aleyhissalatü Vesselamın yanında oturmuş, onunla sefere çıkmış, onun dilinden hadisler duymuş. Kim var? Ona gidelim. Hemen ne yapalım? Soralım ki bizi ne yapsın? Bu konuyla ilgili bir aydınlığa, hidayete Eriştirsin, yol göstersin bize. Hidayete bize yol göstersin. Bizi doğru yola iletsin. Bu manada bize yol göstersin. Bizim de bu çağda, bu asırda aramızda 14 asır, 13 asır olmasına rağmen ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yani bana göre şöyle, bence böyle olmalı dememeliyiz. Allah tahta ne diyor? فَاِنْ fi şeyin شَيْءٍ فَرُدُّوهُ وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ fi şeyin فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Şayet bir konuda ihtilaf ettiğiniz zaman, tenazu, ayrılığa düştüğünüz zaman ona ne yapın? فَرُدُّهُ <gülüyor> ilallahi اللّٰهِ Onu biz Allah'a nasıl götürürüz? O meseleyi, o ihtilafa ayrılığa düşürülen meseleyi Allah'a nasıl götürebiliriz? Aleyküm Kur'an. Kur'an'a Kur götürerek. Allah-u Teala'nın yeryüzüne indirmiş olduğu, insanlara indirmiş olduğu, göndermiş olduğu kıyamete dek mahfuz olanacak, korunacak. O kitaba dönerek o ihtilafı ne yaparız? Çözüm ararız. Allah'a götürmek böyle olur. Peki Resulü'ne nasıl götürürüz? O meseleyi hayattayken ona giderek, ona sorarak, ondan cevabını isteyerek aleyhissalatü vesselam'a götürürüz. Aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra ne yaparız? Bize onun sünnetini aktaran ashaba götürürüz. Yani rivayete götürürüz. Aleyhissalatü vesselam'ın sünnetini hadislerine götürürüz. Ve bu şekilde İhtilafa ayrılığa düşmüş meselelerden ne yaparız? Çıkarız. Yani metot, usul doğru menheç budur. Aramızda birileriyle ihtilaf olduğu zaman, birileri başka bir şey iddia ettiği zaman ne yapmalıyız? Allah Teala bak kardeşim bize buyuruyor ki ve entezaa'tun fi şey'in bu konuda ihtilafa düştüğünüz zaman, münazata düştüğünüz zaman namfurduhu ila Allah ve Resul'e. Bu kadar basit. Allah'a ve Resul'üne götürün. Eğer gerçekten müminler, Müslümanlar bugün yeryüzünde, bu esası, bu kuralı, gerçek manada hayatlarına tahkik etmiş olsalardı, hayatlarında uygulamış olsalardı, ne olurdu? Bugün olan bu büyük fitneler, büyük problemler yaşanmaz, büyük sapmalar olmaz, olmaz idi. Ancak bu esas ve usule uyulmadığı için, bu esas ve usul göz ardı edildiği için, herkes kendi meşrebine göre, kendi mezhebine göre, kendi şeyhine göre, kendi tarikatına göre Karar vererek o yola girdiği için ne olmakta? Müslümanlar bin bir çeşit ayrı gruplara, ayrı ekollere, ayrı fırkalara ayrılmakta. Bunun bir sonucu olarak. İşte sahabım geliyor. Tabi'in. Ve Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'a soruyorlar. Aleyküm selam. ileyhim evet. anelka minel Haccacın yapmış oldukları... ...Haccacın yapmış olduğu... ...zulümlerden şikayetçi oluyorlar. Yani bu adam zalim. Medine'ye gelmiş... ...Mekke'ye gitmiş... ...oraları muhasara etmiş... ...savaşmış... ...Müslümanlara bayağı çektirmiş bir insan... ...bir yönetici. Tabi insanlar... ...yani ne yapalım diyorlar... ...ne yapmamızı tavsiye edersin... ...nasıl olacak... Enes ibn Malik radıyallahu anh diyor ki Isfiru Isfiru Ne yapın? Sabredin, sabredin. Ya Çünkü durumunuz belli İçinde yaşamış olduğunuz Güç kuvvetiniz belli Zaman belli, dilim belli, mekan belli Size peygamber tavsiyesi olarak Ve peygamberler tavsiyesi olarak Ne yapıyorum diyor, ne söylüyorum? Isfiru, sabredin Fe inneu la yeti aleykum Zamanun إِلَّا وَالَّذ۪ي بَعْدَهُ شَرٌ minhu. Sizlerin başınıza gelmiş olan, yaşamış olduğunuz her zamandan sonra, her zaman diliminden sonra gelecek olan her gün geçireceğiniz, sizi bekleyen her gün daha da ne olacak? Kötü olacak. Daha da kötü, kötülerini göreceksiniz. Daha da sıkıntıya düşeceksiniz. Fitneler daha da artacak. Hatta تَلْقَوْ رَبَّكُمْ yani Rabbinize ulaşınca edek, vefat edince edek, ölünce edek, her geçen gün gelecek olan günlerden daha iyi olacak. Geçmişteki günleri neyle arayacaksınız? Biz diyoruz ya. Ne arayacaksınız? Bunu söylüyor Enes İbni Malik radıyallahu anh ve bununla birlikte hani Musa nasıl İsrail tavsiye ediyor? Isfiru ve billah. Sabredin ve evet. Allah'tan yardım dileyin, yardım isteyin, Allah'a yönelin buradan El-Sebni Malik diyor ki sabredin, yani siz fert olarak, birey olarak yapacak bir şeyiniz yok ve şunu bilin ve şuna hazır olun ki önünüze gelen, sizi bekleyen günler şu anda şikayet ettiğiniz günlerden daha şerli olacak daha kötü olacak Tabi yani burada şu da var. Hani insanlar bazen böyle ehli sünnet menhecini, ehli sünnet akidesini bilmeyen insanlar diyorlar ki ya işte zulme mi boyun eğeceğiz? Zulme karşı sessiz mi kalacağız? Niye haykırmıyoruz? Niye bağırmıyoruz? <gülüyor> Niye sesimizi yükseltmiyoruz? Burada da demek söylediğimiz usul ve qaydayı söyleyeceğiz. Biz yani bir konuda ihtilafı düşüldüğü zaman neyin bizim maslahatımıza, çıkarımıza olduğunu, neyin bizim zararımıza olduğunu bu konularda ne yapmış değil? Açıklamış. Din belirlemiş. O halde hadi gel bunu ne yapalım? Kur'an'a ve sünnete götürelim. Bak ne diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı? ile ilgili kendilerine bir şikayet geldiğinde diyor ki sabredin. Ki Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu kitapta da gelecek. Yöneticilik babı, imaret babı hukkanla ilgili, yöneticilerle ilgili meseleler nasıl olması tavır, Müslümanların tavırı nasıl olması kendini yöneten kimselerle karşı onlara Allah'a mağruf olan, Allah'a isyan olmayan şeylerle itaat etmenin gerekliği gibi aleyhissalatü vesselamlar, hadisseler var, sözler var Heres bin Valik diyor ki devamında semi tuhu min nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem ve ben bu hadisi diyor kimden duydum, kimden işittim رسulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. Yani bizler şunu da göz önünde bulundurmamız lazım arkadaşlar. Yani bugün bakıyorsunuz insanlar hep yöneticilerinden, kendilerini yöneten insanlardan şikayetçiler. Ama acaba biz Allah katında nasıldız? Bizim halimiz, durumumuz ne ki? Bizim üzerimize gelen bu yöneticilerden şikayetçi oluyoruz. Yani biz neyse, bizim başımıza gelecek olanlar da aynı. Ne yapacaklar? Bizim gibi. Bizim terazideki ağırlığımız kadar olacaklar. Allah tarafından için diyor ya وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا Bizler zalimleri, birbirlerine ne yaparız? <gülüyor> Yöneticiler kılarız. Veliler kılarız. Başlarında görevliler, sorumlular kılarız. Yani sen zalimsen. Nefsine zulmeden, ailene zulmeden çevrene zulmeden, işçine zulmeden bir insansan, senin başına gelecek olan da ne olacak? Zalim olacak. Ali radıyallahu anh'dan aktarılıyor, rivayet olunuyor. Diyor ki, ya işte yani neden sana böyle huruc ediliyor, baş Ebu Bekir'e Ömer'e böyle olmamış, neden? dediğinde diyor ki, Ebu Bekir ve Ömer'in halkı, tebası bizlerdik siz diyor bizlerin Ebu Bekir ve Ömer e olduğu gibi olun ki bizler de size Ebu Bekir ve Ömer'in olduğu gibi ne yapalım? Muamele edelim. Muamele edelim, olalım. Yani buradan ne anlaşılıyor? Yani bizler nasıl olursak tam tabiri caizse ciğerimiz kaç paralıksa ona göre de başımıza neler geliyor? Evet. Yöneticiler geliyor. Yani bizler başımıza gelen yöneticilerin <gülüyor> değişmesini istiyorsak değişim nereden başlamalı? Halktan. Vatandaştan başlamalı. Yani yöneticiler değiştiği zaman o, o halk ne yapmaz? Değişmez. O halk düzelmez. Ve dediğimiz gibi Aleyhisselatü Vesselam bizlere diyor ki yani her geçen gün her gelecek olan gün, geçmişte yaşadığımız günlerden daha şerli olacak. İnsanlar hem akidelerinde, hem, hem e dünyalarında Neye maruz kalacaklar? İnsanların akidelerini tahkik etmeleri, yaşamaları, dinlerini yaşamaları daha zor olacak. Yani şer daha da her geçen gün ne yapacak? Artacak. Bugün de öyle değil mi arkadaşlar? İnsanlar 3-5 sene öncesini aramıyorlar mı? Demiyorlar mı ya? 3-5 sene önce daha güzeldi, daha iyiydi, bir bozulma var, kötüye doğru bir gidiş var. Öyle değil mi? Yani bu kevni olarak Allah-u Teala'nın irade ettiği takdir ettiği bir şey. Şerri olarak peki Allah Zala bizden ne istiyor? Şerri olarak bozulmamamızı, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine temessuk etmemizi, tutulmamızı, sarılmamızı istiyor. Aynı şekilde bozulmalar hangi yönde olacak? Mala teveccüh etme, maddeye, paraya yönelme, kalbin ona aşırı bir şekilde meylederek kalpte onun sevgisi yapmasa mal sevgisi kendine büyük bir yer bulması gibi şerli fitneli şeyler olacak. Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor ki vallahi mal fakra أخشى عليكم sizler hakkında diyor sizler adınıza endişe duyduğum şey fakirlik değil diyor. Benim bunda bir endişem yok. Ancak diyor ve inneme akhsha alaykum an tuftaha alaykum ad-dunya fetanafasuha kema tanafasa min kablikum, kama ehlak kum. diyor korktuğum şey fakirlik değil sizin adınızda. Korktuğum endişelendiğim fakirlik değil. Sizin adınızda diyor endişelendiğim dünyanın nimetlerinin diyor size açılması, size verilmesi, önünüze yolunuza dünya nimetlerinin serilmesi ve dünya nimetlerinde yarışa girerek gecenizi gündüzünüzü onun uğruna heba ederek yarışa girerek Birbirinizle ne yapmanız? Rekabete girmeniz. Ve sizden öncekileri helak ettiği gibi sizleri de ne yapması bu sevginin, bu dünya meta mal sevgisinin helak etmesi. Yani diyor bundan korkuyorum. Bu hadisi İmam ediyor. Bugün de aynı şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani insanlar mal sevgisi olunca, dünya sevgisi olunca bakıyorsunuz ki her şeylerini feda etmeye hazırlar. Çoluk çocuk için gurbete gitmeye, yaşamış olduğu toprakları terk edip uzaklara çalışmaya gitmeye günde 15 saatini, 16 saatini, 18 saatini vermeye hazırlar. Ama dediği zaman hadi bir sene ömründen, iki sene ömründen ayır da ilim talep et, falan yere git alimlerden ders oku, Arapça öğren veya gününün en az iki saatini, 3 saatini Kur'an okumaya, Kur'an ilimleriyle iştigal etmeye, meşgul olmaya ayır. Ne yapıyorsun? Hiçbir rekabet yok, hiçbir yarış yok kimse kimseye bakmıyor, Aa bak bu arkadaşımız Arapça öğrendiyse ben de öğrenirim, yok. Ama var falanca araba almış, falancanın işleri çok iyi olmuş, bizim niye değil, o zaman daha çok çalışmamız lazım diyerek, ne var? Bir yarışma var, bir rekabet var. Aslında insanlar bu yola girerek ne yapıyorlar? Helaka doğru gidiyorlar. Neden helaka doğru gidiyorlar? Bakıyorsun ki artık dünya ne olmuş? Gaye olmuş, hedef olmuş, araç olmaktan çıkmış. Şeyh Hulusi Teymiye güzel bir şey söylüyor. Diyor ki insanın diyor malı yani parayı diyor ancak diyor eşek gibi kullanması lazım. Nasıl yani? Eşeği insan ne olarak kullanır? Yük yüklemek için kullanır değil mi? Üzerine için kullanır. Hedef nedir? Eşek değildir zatında. Gideceği yere ulaşmaktır. Şeyh Hulusi Teymiye de diyor ki insanın diyor malı kullan malı kullanılmasındaki örneği şöyle olmalı. İnsanın eşeği veya bugünkü örneğiyle arabayı ne için kullanıyorsan malı da o şekilde araç olarak, vesile olarak hedefe, gayeye Allah'ın uzasına erişmek için kullanmalı. Ama bakıyorsun ki ya işte gel bir Kur'an ezberle her gün dinlet. Mahallendeki hocayı dinlet. Evindeki hanımına dinlet. Günde bir saatini ayır, iki saatini ayır. Sabah namazından sonra otur saat 9'a kadar ilim oku. Ya işte hocam iş var, var dükkan açmamız lazım. İşte yoruluyoruz. Niye bütün bu yorgunluk? Niye bu bütün çaba? Niye bu bütün gayret? Dünyalıklar içinde yarışa girmek. Yarış yani ister kabul edelim, ister etmeyelim. Aslında bu bir ney? Yarış. Herkes ne yapmaya çalışıyor? Biraz daha zengin olmaya. Herkes biraz daha refaha kavuşmaya. Herkes biraz daha nimetler içinde bulunmaya yarışıyor. İşte bu bizden öncekilere helak eden bir şey arkadaşlar. Sebep unsur. Medine'ye gittiğimizde bir hoca güzel bir nasihat etmişti. Diyordu ki yani mal, para kulun neyinde olmalı? Elinde olmalı diyordu. Böyle. Kural olacak. Kalbinde değil. Elinde olacak böyle. Ondan fedakarlık etmen, onu vermen, Allah yolunda onu harcaman böyle olursa elinde olursa ne olur? Kolay olur. Ama kalbinde olursa kalbinde olursa onu ne yapamazsın? <gülüyor> Veremezsin. Kalpten çıkarmak onu nedir? Zordur. <gülüyor> Yedimci hadise geçiyoruz. Ebu Hureyre <gülüyor> radıyallahu anhudan rivayet olmuş bir hadis. Bu hadis zayıf bir hadis. Ancak manaları diğer sayı hadislerde gelmiş bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ''Badiru bil a'mali seb'an'' Şu yedi amelde ne yapın? Şu yedi amelde aceleci davranın. Yani şu yedi amel başınıza gelmeden, yedi husus başınıza gelmeden önce ne yapın? Acele edin. Çünkü insanın şu yedi şey, <gülüyor> şu, yani zayıf da olsa zikrilecek olan bu yedi husus, insanı ne yapıyor? Böyle tetikte bekliyor. <gülüyor> Her an insanın başına gelecek bir şeyler bunlar. Ya bugün, ya yarın ya da birkaç sene sonra. Ve onlar diyor ki e fakran nunsiyan. Yani başınıza her şeyi unutturacak fakirlik gelmeden önce. Fakirlik gelince artık ne olur? Şu anda varsa cebinde biraz şeyler harca Allah yolunda harca. Salih amellerde bulun. Fakirlik geldiğinde artık sen ne unutursun? Hayır işlemeyi, sadaka vermeyi unutursun. Awghanan e mutghiyan. Haddi aşırıcı zenginlik. Her zengin olup Haddi de aşabilirsin. Birçok insan biliyoruz, tanıyoruz. Evinde, tek odalı evde sobayla oturan, misafiri geldiği zaman misafirini apartmanın giriş katının merdiveninin altında misafir eden ama aynı zamanda sabah namazına camiye giden insanlar biliyorum ben. Şimdi bugün o insanlar Mercedes'e biniyorlar, jiplere biniyorlar, fabrikaları var. Namaz yok. Başka hanımlarla, kadınlarla Gönül eğlendirir. eğlendiren insanlar haline gelmişler. Çünkü zenginliğin bir kısmı da nedir? Mutkuyan. Tâhîdir. Kişiyi ne var Yoldan çıkarır, saptırır. muhsiden. vufsiden. Başınıza bütün dengenizi bozacak hastalık gelmeden. Ya ben o falancayı daha dün görüştüm. Hiçbir şey yoktu. Ne zaman vefat etti? Duymadık bile. Sözünü çok duyarsınız değil mi arkadaşlar? Her zaman karşılaşırsınız. Ya işte tanırım kendisini. İyiydi. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Maşallahı vardı. Bir de bakmışsın ki ölüm haberi gelmiş yahut hastanede falanca yerde yatıyor. O kişiyi ne yapmaya gidiyorsun? Ziyaret etmeye gidiyorsun. Ev haramen mufniden yahut yaşlılık nasıl bir yaşlılık saçmalatan konuştuğu zaman kişiyi geveze, olarak, geveze hale getiren ne söylediğini bilmeyen yaşlılık gelmeden önce ne yapın diyor hadiste hızlı davranın yani bir yaşlılık herkesin başına gelecek değil mi bakıyorsun yani bugün siyasilerden de görüyorsun adam on sene önce bangır bangır kürsülerde bağıran meydanlarda nağralar atan adam adamlar görüyorsun bir de bakıyorsun ki iki büklüm olmuşlar ne konuştuklarını daha bilmiyorlar. Ayakta duramıyorlar. ve hatta etrafındaki akrabanı, eşine, dostuna bakıyorsun. Ya diyorsun, bu 5-6 sene önce hacca gitmişti bizimle. Sapa sağlamdı. Aa bak şimdi kambur olmuş. Ziyarete gidiyorsun, saçmalıyor. Acayip acayip soruyor sana. Ya bu akıllı bir insandı, yönetiyordu. Elinin altında işleri vardı. Benim gibi bu da bir şeylere sahipti. Sözü geçiyordu. Demek ki her insanın başına ne olacak? O durum gelecek. Hayatta kalırsa Eğer Ev mevten mucihizen. Beklenmedik, acil bir şekilde gelen ölüm. Gelmeden aceleci olur. Yani biliyorsunuz ölüm ve lev kuntum fi burudin muşeyyede. Yükseltilmiş, güçlendirilmiş sağlam burçlarda, kulelerde Kalelerde olsanız bile size ne, ne olacak diyor? Evet, evet. Size gelecek bulacak diyor Allah'ın hala. Ya ölüm böyle bir şey. Herkesi gelecek bulacak. Hiç beklemediği bir anda burada söylendiği gibi ansızın birdenbire gelecek. Geçen anlatıyorlar. Bir aileden bahsediyorlar. İşte daire almışlar. Tanıdık yani. O daireye tabi girip oturmuyorlar. Yeni bir daire. Diyorlar ki birkaç sene kiralık olarak verelim bu daireyi biz. O kiradan gelen parayı biriktirelim. Biz de başka bir ucuz bir karaya çıkalım. Kendi dairemizden gelecek olan kira parasından arttırarak biraz para biriktirelim ki iki sene sonra bu yeni aldığımız daireye gelelim oturalım ki o arttırdığımız para, paralarla da kendimize eşya alalım diyorlar. Böyle bir hesapları var, böyle bir neyleri var, planları projeleri var. Biz zaten her birimizin olduğu gibi tanıdık insanlar. Bir tanıdığımızın binasında almışlar daireyi, yeni bir daire. Diyorlar ki kiraya verelim burayı 500'e, 300'e gidelim, başka bir yerde oturalım, her ay 200 biriktirelim. iki sene sonra buraya girelim. Geçen anlatıyorlar. iki sene sonra işte kiracı çıkarıyorlar. Artık diyorlar paramızı biriktirdik daireye giriyorlar. Birkaç gün sonra kadın vefat ediyor. Kanserden. Birden kanser çıkıyor. Yani eş, ev döşemiş. Sonra ben sordum dedim namaz kılıyor muydu? Dediler yok namaz Dedim eyvah. Ölüm böyle bir şey arkadaşlar. Yani. Senin bir planın var. Senin bir hesabın var ama Allah'ın da bir neyi var? Hesabı var. Allah'ın da sana çizdiği takdir ettiği bir neyi var? Kadde var. Onun için akıllı insan ne yapmalı? Başına bu olaylar gelmeden önce Hayır da acele etmeli. Hayır da yarışmalı. Ya dur bekleyelim. Hele biraz daha kazanalım. Hele biraz daha elimize bir şeyler geçsin demeden. Hemen herkes kendi hacmine göre, sikletine göre ne yapmalı? Hayır da sadece bunu mal vererek, para vererek değil arkadaşlar. Kendinizden, vaktinizden vererek, bir şeylerden fedakarlık ederek de anlayın bunu. Bu şekilde ne yapmalıyız? hızlı bir şekilde, tez elden salih amellere, hayırlı işlere yönelmeliyiz. Evet, Deccal yahut diyor Deccal gelmeden önce ne yapın? Çünkü Deccal de ne olacak? Gelecek. Feşerru gaibin yuntazar. Ki bu Deccal şerru gaibin yuntazar. Beklenilen, gelmesi beklenilen en şerli yaratıktır. Herkes tarafından beklenir. Ama gelişi ne değil? Şer. Hayır değil, şer. Evis <gülüyor> sa'a yahut kıyamet gelip satmadan fes-sa'atu edha ve emar. <gülüyor> Zira kıyamet bunların en acısı bela ve musibet olarak da en büyüdür. Deniyor bu hadiste. Bunların hepsi mana olarak her biri ne? Doğru manalar. Ancak hadis bu heç peşe sıralanan lafızlarıyla ve bu sene hani ne arkadaşlar? E, zayıf. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam sen tane derslerde de söylemiştik. Aleyhisselatü Vesselam mesela bu hadisin içinde gelen cümlelerden bazılarından ne yapmış Allah sığınmış. Mesela ne yapmış Aleyhisselatü Vesselam? Yaşlılığın şerrinden Allah sığınmış. Yani çünkü, hatta sabah akşam zikirlerinde ne yapıyoruz biz? Okuyoruz değil mi? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Evet, Allah'ın ben niyadu beke minel kesel su, su, ve su il kiver evet. Her gün okuyoruz sabah evet. ve akşam Allahım ben sana sığınırım. Minel kesel neyden? Tembellikten hmm. ve su il kiver Yaşlılığın kötülüğünden, acizliğinden sana sığınırım. Yani Beni ne yapma Allah'ın? Hani bizim toplumda da vardır, değil mi yaşlılar derler? Yer yani al, Rabbim beni e ne yapmasın yani elden, elden ayak. ayaktan elden ayak düşürünce de yani ne yapmasın hayatı bırakmasın elden aşağı, ayaktan düşürünce beni ne yapsın? alsın? Kimseye der üstüne işte ne olmayayım, ne Muhtaç olmayayım, kimseye yük olmayayım böyle de, denir halk arasında böyle vardır. Aleyhisselatü vesselam bunu her gün sabah akşam ne yapıyor? Allah'ım diyor yaşlılığın kötülüğünden, şerinden ne yaparım? Sana sığınırım diyor. Yine İmam Bukhari'nin rivayetleri de diyor ki. Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, sığınırdı. İsta adan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min en yurda, ila erge lül amur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yaşlılığın son anına ulaştırılmaktan, yani böyle elden etekten, elden ayaktan kesilmekten Allah sığınırdı. Deniyor Buhari'deki rivayette. Önemli olan bizim, yapmamız lazım arkadaşlar, İman ederek, imanı tahkik ederek, imanın ne olduğunu açıklıyoruz eserimizde. Müminin hayatı boyunca gözü önünde bulundurması gereken, baş gereken bir mesele. İman ve salih amel. İmanı tahkik etmemiz, imanımızı gerçekleştirmemiz ve salih ameller işlememiz gerekiyor. Allah Teala buyuruyor Men amila salihan min zekerin ev Erkek olsun, kadın olsun. Kim salih amel işlerse, o mu'minun. Mümin olarak şart bu. İman önce ihlas, tevhid. Önce bu. Ondan sonra salih amel. Sürekli söylüyoruz yani bunlar böyle havaya giden laflar olmasın. Hakiki bir iman şirkten, ne demek hakiki bir iman? Şirkten uzak, şirkten arınmış, şirkten temizlenmiş bir iman ve salih amel. Bidatlardan temizlenmiş, bidatlardan arınmış, bidatlardan uzaklaştırılmış damatılmış salih amel. Allah-u Teala buna işaret ediyor. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Bizler onu ne yapacağız diyor Allah-u Teala? Bu şartlar altında. Kim bu şartları yine getirirse? فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Onu güzel bir hayat ile dünyada, temiz bir hayat ile tayyip olan bir hayat ile dünyada ne yapacağız? Yaşatacağız. Hayatı güzel olacak dünyada. Bir sonraki vakta gelecek. Babul Mücahide babında. Lalif ort ayeti zikredecek. Vallazina cahhadu fina. Bizim uğrumuza, bizim yolumuzda mücadele edenler var ya. Lehdiyennahum subulana. Onlara yollarımızı ne yapacağız? Göstereceğiz. Doğru yollara ulaştıracağız. Bu ayetin manası ne biliyor musunuz? Bazılarımız direkt başkalarıyla mücadele olarak anlayabiliyor. Tefsirlere bakın. Önce insanın ne yapması? Kendiyle Mücadele diyor ki mücadele iki kısım. Allah uğruna mücadele iki kısımdır. Bir, insanın kendisiyle mücadele. Nefsiyle mücadele etsin. Haramları terk etme konusunda ve emrolunanları yerine getirme konusunda mücadele. Haramları terk etme ve Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda mücadele. Bu uğurda mücadele verene Allah ne yapıyor arkadaşlar? Doğru yola iletiyor. Sonra başkalarıyla ile mücadele ediyor. Hidat ehliyle mücadele. Fasıklarla mücadele. Kafirlerle mücadele. Bu şekilde mücadele edenler onlara biz yolumuzu göstereceğiz. Kuvaffak edeceğiz hayra. Bak bu ayette ne diyor Allah zelere bu ayette? Salih amel işleyip mümin olarak salih amel işleyenler ona güzel bir hayat var. Yani bu dünyada güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız, bu dünyada rahat bir hayat yaşamak istiyorsanız bunun sırrı, bunun şifresi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş arkadaşlar. Ve çok açık bir şekilde zikredilmiş. Eğer doğru yola iletilmek istiyorsanız, Allah'ın size yardımcı olmasını istiyorsanız, destek olmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Allah uğruna, Allah için mücadele edeceksiniz. Hayır işleme konusunda mücadele edeceksiniz salih ameller işleyeceksiniz ve imanın en önemlisi de bunların hepsinden önce de imanı tahkik edeceksiniz. وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسِنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve yapmış oldukları amellerin sebebiyle ne yapacağız? Allah sana ne diyor? Onlara karşılıklarını en güzel bir şekilde vereceğiz. Hemen 8. hantise geçelim. 8. hadise bu hadisi kitabı tevhid almış Hatırlayacaksınız biraz sonra. Enne Rasulallahü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu hadis Ebu Hurayra'dan. Bu hadisi i̇mam Müslim rivayet ediyor. sahih hadis. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü. Tabi Hayber yaklaşık Medine'den yani 70-80 km uzaklıkta bir yer. 100 mil diyorlar yani. Biraz daha fazla belki. Yahudiler yaşıyor burada. Yahudilerin yerleşkesi. Nevi Aleyhisselatü Vesselam burayı fethey diyor. Sonra burayı fethedince Yahudilerle ne yapıyor? Bir anlaşmaya varıyor. Ticari bir anlaşmaya varıyor. Nedir ticari anlaşma? Oradaki tarlalardan çıkan ürünler Yahudiler tarafından işlenilecek, biçilecek, sulanacak, yetiştirilecek en sonunda hasat alındığı zaman yarısı kime verilecek? Müslümanlara verilecek. Bu şartla Yahudiler zillet içinde. Bu zillet değil mi? Yani sana birisi geliyor elindeki malı ne yapıyor? Diyor ki ya Müslüman ol. Müslüman olamıyorsan, olmuyorsan başka bir kurtuluş çıkış yolun daha var. O da ne? Malı Malın yarısını vereceksin. Ben böyle istiyorum. Mecbursun bana. Eğer kabul etmezsen başka bir seçeneğin yok. Çözümün yok. Bakın İslam'ın izzetine bakın. Ve bu şekilde ne yapıyorlar? ürünleri yarı yarıya paylaşarak diyorlar ki Müslümanlara gelip veriyorlar. Hatta an yedin ayette geçiyor ya. An yedin ve hum safirun. Yutul cizli de an yedin ve hum safirun. Ayette geçen. Onlar cizeyi verecekler. Nasıl verecekler? An yedin. Bu an yed kelimesi eliyle manasında Türkçe'ye çevireceğimiz bu kelime. Tefsirciler diyorlar ki manaya gelir bu an yedin. Birisi yani güçle, kuvvetle verecekler. Gelin verin mecbursunuz. Diğeri de Direkt gelip kendi elleriyle verecekler. Ne demek direkt gelip kendi elleriyle? Yani hizmetçisini göndermeyecek. Mesela diyelim ki Yahudiler ve Hristiyanlara dendi ki, İslam ülkesi, Müslüman ülkesi dedi ki, zekatın şeyinizi, cizyenizi vereceksiniz. İşte senin şu kadar yılda neyin var? Cizyen var. Belgin var. Şu cizyeyi vereceksin. İşte on dinar. Bu tefsire göre ''An yedin ve zilletçe'' kendi elleriyle verecekler. Gelecek önüne senin, zeki ki buyur efendi, bu benim neyim? Cizye. Bu kimler için arkadaşlar? Yani, yani sen bunu hak edecek Müslüman ol ki pevhidini peygamber aleyhisselam gibi oturt ki, ashabına yay ki toplumda bu iyice oturmuş olsun ki sünnet yaşanmış olsun ki Allah da sana bunu ne yapsın? versin. Senin çalışmanla, çabalamanla verilecek bir şey gibi elde edilecek bir şey bu değil. Allah'ın tevfikleriyle muvaffakatıyla olacak bir şey bu. Tabii Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde yine bakın İzzet'e bakın. Ömer diyor ki çıkın gidin hadi yürüyün. Nereye? Şam'a doğru gidin diyor. Biz de artık yani ürünlerin yarısını değil hepsini alacağız. oraları istiyoruz artık. Yani Peygamber sinir öyle anlaştı. Ben neyim? Onun halifesiyim. Bunu devam ettirmeyebilirim. Şu andaki maslahat müminlerin çıkarı. Ne yapmanız? Sizin burada kalmamanız, yaşamamanız. Sizi sürüyorum sürgüne. Bırakın evlerinizi, barkanızı tamamı. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşyalarınızı alın. Doğru nereye? Gidin. Onlar ne yaptı? Ömer Radya'yı Sürgüne yeminler. Yani Hayber böyle bir yer. İbretler var, dersler var bizim için arkadaşlar. Şimdi bakın 5 milyon Yahudi şurada İsrail'de ne yapıyor? dünyaya meydan okuyor. Neden dünyaya meydan okuyor? Çünkü Müslümanlara neden meydan okuyor? Müslümanlar bölük buçuk olmuş. Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi ümmetler diyor ne yapacak? Sizin etrafınızda, yemeğin etrafında, yemek tabağının etrafında toplaşıp dolaşıp yemek yiyen insanlar gibi ne yapacaklar? Toplaşacaklar. Yani etrafınıza çökecekler hemen sahabe soruyor. O gün biz az mıyız ey Allah'ın Resulü? Az. Onlar çok. Biz az mı? Bundan dolayı mı? Ve siz bir akiz o gün nesiniz? Çok Çoksunuz. Ancak gusa'un ke gusa'isseyil Sizin çokluğunuz ırmak üzerinde nehir üzerinde, akan suyun üzerindeki çelçop gibi olacak. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Teşkisi. Teşkisi. Teşhis bu. Çokluk bir şeye fayda vermiyor arkadaşlar bu manada. Önemli olan ne olmak? İçerik, keyfiyet asla sunmak. Ne zaman asla tutunuruz? Kur'an ve Sünnet'te sarılırız. Asabın menhecinden yolundan gideriz. Bidatleri, şirki bırakır toplum içinden ayıklarız. Bilin ki o zaman izle tekrardan geri dönecek. Ömer'in dediği gibi, nahnu kalumun a'azza Allah İslam. Bizler. Allah'ın bize İslam ile izzet verdiği bir toplumuz diyor. Şayet diyor, izzeti İslam dışında başka bir yerde ararsan ne yaparız diyor, bulamayız. Gerçek İslam, hakiki İslam, Peygamberin yaşamış olduğu saf İslam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, günü. Bu sancağı bugün diyor, Allah'ı ve Resulünü seven bir insana vereceğim diyor. يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى Ve Allah Teala onun eliyle ne fethi bize mashar, bizi Fethi bizi fethe mazhar kılacak, mazhar eyleyecek, bizi muzaffer eyleyecek. Ömer radıyallahu anh diyor ki, فَقَالَ Ömerَ مَا أَحْبَبْتُ الْاِمَارَةَ اِلَّا يَوْنَئِهِ Imareti, yöneticiliği, komutanlığı, ne yaptım diyor? O gün çok sevdim diyor. O günden önce böyle bir şey yoktu içimde diyor. Niye? Çünkü bakın bir hayır var, peygamber bir teşvik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın metodundan bir tanesine hayra teşvik. Sancağı verecek birisine. Bu sancağı kim alır demiyor mesela burada. Diyor ki, öyle bir kişiye vereceğim ki, o kişi Allah'ı ve Resulü seven bir kişidir. Ve Allah onun eliyle ne yapacak? Fethi bize nasip edecek. tu <gülüyor> laha <gülüyor> Diyor ki, Ömer Radıy Yılgaden'a hemen atıldım öyle doldu. Onca almak için hemen ben ben elhamdülillah ben istiyorum diyor. <gülüyor> Raca en uduğalha. Ney umarak öne atıldım ney umarak böyle istedim? Bana verilmesini umarak bana verilmesini arzulayarak ne yaptım? İstedim. Vedaa Rasulullah sallallahu aleyhi sallam aleyhi sallam Ali bin Abi Talib. Ali kimi çağırıyor? Ali'yi çağırıyor. Ali nerede diyor soruyor değil mi? Rivayetlerde almıştık. Ne diyorlar? Ali diyorlar gözünden rahatsız şikayetçi. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor onun gözlerine? Çağırıyor. Tükürüyor. iyyahu Ve aleyhisselatü Vesselam sancağı kime veriyor? Ali radıyallahu anh'a veriyor. İmşi. İmşi. Yürü. Yürü. sağ sola arkana bakma artık. Yürü. Karşında bir ne var? Ordu var. Hatta ne olmuş? Ee, kaleler altına, ar arkasına saklanmış. Kendini güvene almış. Savaş tecrübesi olan bir toplum. Diyor ki Peygamberimiz, yürü. İmşi. Hatta yeftahallahu aleyk. Allah diyor sana fetih verene dek, senin elinle fetih gerçekleşene dek, sağa sola bakma, yürü. Fesara aliyyun şey'en. Ali diyor bir, birazcık yürüdü. Sonra وقف durdu. Olem yeltefit. Sağa sola bakmadı. Fasaraha. Tabii arkaya bakmıyor. Çünkü peygamber bakmadı ama. Durdu. Fasaraha bağırdı. Alama uqatil ya Rasulallah. Ne için savaşayım? Savaşacağım şey ne? Uğruna ne? Ne neye savaşayım? Ne Diyor ki Aleyhisselam: "Katilhum hatta yeshidu an la ilaha illa Allah." وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Onlarla Allah ibadete layık tek ilahtır deyince buna şahitlik edince ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi ve rasulüdür deyince bunu kabul edince de savaş. Çok duyuyoruz değil mi? Peygamber rahmet peygamberi. Evet peygamber rahmet peygamberi. İşte o savaş serilmezdi. Kan akıtılmasından hoşlanmazdı. Evet. Yani Aleyhisselatü Vesselam her şeyi kuralına göre yapan. Devlet olduğu zaman sistemli olarak Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? İnsanlara bunu davet etti. Şimdi bazen ben denk geliyorum böyle kıptılar, Hristiyanlar, müminleri sıkıştırmaya çalışıyorlar, Müslümanları sıkıştırmaya çalışıyorlar. İşte diyorlar, bakın sizin, siz, siz kafa tasçı, savaşçı, saldırgan bir nesiniz? Peygamberin ümmetisiniz. Bak hadislerle böyle diyor. Tabi karşıdaki temsilciler de İslam'ı temsil edenler de kimileri var kıvırtmaya çalışıyor. Evet biz kafatasçı değiliz. Yobaz değiliz. Hristiyanların Haçlı seferlerinde yapmış oldukları Yahudilerin hala yapmaya devam ettikleri gibi Müslümanlıklar yapmazlar? Bu manada onlar yapmış olduğu işkence, zulüm, kafatasçılık yapmazlar. Ama bu da şu demek değil arkadaşlar. Yanada bir tokat vurana öbür yananda o da, burayı da burada demek değiliz. İslam'ı davet etme uğruna tabi bütün kurumlarıyla yani kendi başına tek başına yapılacak şeyler değil. Buradan da bu anlaşılmasın. Bunu sürekli alimler söylüyorlar. Başındaki liderinle sistemli bir şekilde ne yapacaksın? İnsanları önce kelime-i şehadete davet edeceksin. Şahitlik etmeyeceklerse onlarla ne yapacaksın? Savaşacaksın. Müslümanların izzeti nerede? Burada. Fakat فَعَلُوا ذَٰلِكَ مِنكَ so, diyor, böyle yaparlarsa ya, bu Yahudiler Hayber halkı Allah'ın ibadete layık tek ilah olduğuna şahitlik ederlerse bunu kabul ederlerse Üzeyr Allah'ın oğlu değil derlerse Allah'ın bir olduğunu tevhidi gerçekleştirirlerse ve benim peygamber olduğumu söylerlerse, bunu şahitlik ederlerse senden diyor artık mallarını ve kanlarını Ne yapmışlardır? Korumuş, olur. korumuş olurlar. Ancak yu onlardan, onların malları ve canları, kanları hak ettiğinde, İslam ne zaman haklı olarak onlardan al, al, alınmasını emrettiğinde ancak alabiliriz. Zekat gibi. Yahut bir kişiyi öldürdüyse onun canına can gibi. Ve bu benzer şeyler gibi. Ancak o zaman dokunabilirsin. Onun dışında eğer bunu söyledilerse bunlar, ne yaparlar? Kanlarını, mallarını korumuş, olur. korumuş olurlar. Hani Ebu anh, zekat vermeyen zekat vermekten kaçınan insanlara savaşma emrini verince geliyorlar diyor. Sen kelime-i şahadet getiren. Allah'ın Resulü'nü peygamber olarak kabul eden insanlarla mı savaşıyorsun? Onlara karşı savaş mı açıyorsun? Ne diyor? Ali radıyallahu anh bu hadisi geliyor. Bu onun hakkındandır diyor. Yani o İslam'ın dini onların malları üzerindeki ney bu? Hakkı. Merbezlerse ne yaparız? Sonra alırız. Onlar diyor, develerin ayaklarını bağlamak için, dizlerini bağlamak için Peygamber'e verdikleri o halatı ikal deniyor buna, o ipi Peygamber'e verdikleri ipi bana vermeyecek olurlarsa ben diyor, onun için de iyi onlarla ne yaparım? Savaşırım. Bu şekilde bu babı da bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse <gülüyor> babul Mücahede Cihad Mücahede nefisle mücadele, insanlarla mücadele tablını alacağız. Bu cumartesi günü ilan edelim. Bu cumartesi günü e, dersimiz olmayacak. Tekir daha gitmemiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki hafta pazar, e, pazar gününde dersimiz olmayacak. Sabah derslerini yaptı. Arkadaşlarla özel olarak yapmış olduğumuz dersi yapmayacağız. Ölümüzdeki hafta nasip ederiz Allah-u Teala. Çarşamba, Gönül Teknal'dan orada Yavuz Salihin dersimizi okumaya devam edeceğiz. Sübhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfiruka atubu ilayk. Aleykum selam. selam. Usta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah razı olsun, razı olsun ne ya? Ya? Şey nerede? Mehmet nerede? Orhan. Onur diyeceğim geliyor. Orhan nasılsın? İyisin. Nasılsın? Çok Görüşemiyoruz. Dönüşemiyoruz. Sağlık saati yerinde inşallah. Okula başladın mı? Gidip geliyor musun?